Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'in içinde tutulan Ramazan orucu özellikle kastedilerek oruçtan söz ediyoruz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te tutulan Farz orucun üzerindeki bir hata ile mesela pazartesi günüdür diye tutulan orucun üzerindeki hata aynı değil. Bu sebeple mümkün olduğu kadar e, oruç deyince özellikle Ramazan'ı kastettiğimizi, Ramazan orucunu kastettiğimizi anlayacağız. Onun dışındaki farz oruçlarda da, nafile oruçlarda da nihayetinde kurallar aynı kurallardır ama Kefaret konusunda gördüğümüz gibi Ramazan-ı Şerif'te işlenen bir oruç hatası çok daha riskli ve çok daha büyük bir vebal nedeni olmaktadır. Şimdi oruçla ilgili özellikle bu asırda tıp teknolojisinin ciddi bir şekilde gelişmesiyle beraber orucun da nelerden etkileneceği, nelerden etkilenmeyeceği farklı açılardan ele alınması gerekmektedir. Bu hususta İslam topraklarında farklı zamanlarda, farklı yerlerde fakihlerin katıldığı önemli toplantılar yapıldı. O meselelere değineceğiz. Yani çağdaş tıbbın gelişmesiyle beraber hangi konuların orucu bozacağı, bozmayacağı veya işte ilaç kullanımı, alet kullanımında e, orucun nasıl etkileneceği konusunu ele alacağız ama önce Muhtat eskiden beri konuşula gelen fıkıh kitaplarımızda orucu bozmayan şeyler diye bir başlık var. E, bulunur muhakkak her ilmal kitabında. Bu orucu bozmayan şeyler e, özellikle bir Gündem yapalım. Sonra oruç için e, hoş görülen ve hoş görülmeyen şeyler dedi. Başlık açacağız. Ondan sonraki dersimizde de inşallah e, bir Müslüman için e, bu asırda acilen e, gerek tıbbın gerek teknolojinin gelişmesinden kaynaklanan yenilikler var. Bu yenilikler üzerindeki çağdaş Fıkıh alimlerinin hangi görüşlere meylettiğine değineceğiz. Şimdi orucu bozan şeyler bu bozmaktan kefaret veya kaza gerekip gerekmeyeceği konularını konuştuk. Şimdi bir başka başlığımız orucu bozmayan şeyler. Yani ortada bozmaya benzer bir e, görüntü var. Bir eylem yapılıyor. Bu eylem bozar gibi bir mantık veriyor ama aslında bozulmuyoruz. Bunun birincisi daha önce de değindiğimiz gibi unutma sonucu yenmesi, içilmesi yani orucu bozan herhangi bir şeyin unutularak yapılması oruca zarar vermez. Hatta şöyle bir e, diyebiliriz. Şeriatımızın enteresan e, görülmesi gereken e, emirlerinden birisi. Zayıf e, çelimsiz birisi Ramazan-ı Şerif'te unuttu orucunu yiyor. E, biz de gördük. E, bu Müslümana eğer yani bir deri bir kemik kalmış zaten ki akşamı zor bulur ise öyle bir durumu varsa oruçlu olduğunu hatırlatmamamız gerekiyor. Neden? Yani bu çok zayıf, cılız. Allah unutturdu orucunu. Bunu ayakta tutmak için yediriyor diye kabul ederiz. Çünkü unutarak yenmesi, içilmesi orucu bozmuyor. Ama sen Oruçlusun diye ikaz edildiğinde veya kendisi hatırladığında ağzındaki lokmayı bile yutmadan çıkarması lazım. Ancak o zaman bir hata söz konusu olabilir. Hazır unutmuşken yemeye devam ederse maazallah bu ibadetle eğlenmek gibi olur. Bunun herhangi bir şekilde oruçu bozulmadı diyemeyiz. Tekrar edecek olursak e, oruçlu Müslümanın unutarak yemek yemesi, unutarak su içmesi orucunu bozmaz. Hatta e, böyle bir Müslüman dışarıdan görüldüğünde eğer e, görenin acıyacağı kadar böyle bir cıl, cılız hali varsa hatırlatılmaz bile yesin içsin orucunu nasıl olsa Allah kabul edecek deniyor. Bunu çocuklar için uygulayabilir miyiz? Yeri geldiğinde çocuk için de uygulayabiliriz. Ama çocukların oruca alıştırılmaları diye bir başlık da açacağız. O başlık esnasında göreceğiz ki yani çocuğun oruca alıştırılması bir eğitim. Bu eğitim hatırlatmayı da gerektirdiği anlar olabilir. Yani çocuğun hakikaten... Ramazanın birinci günü daha gün ortası yemek yemeye alışmış, Hep gelip dolabı açıp bir şey içmeye alışmış. Birinci gün makul karşılayabiliriz ama Ramazanın son günlerine geldik. Çocuk alıştı oruca. Ona merhamet etmemiz, acımamız gerekmeyebilir. Yani bu kuralı çocuk üzerinde nasıl uygulayacağız hatayla oruç yiyene? O eğitim konusu olduğu için çocuğun üzerinde bireysel bir kural olarak kalacak. İkinci bir husus gözde sürme yapmak e, ve göze ilaç e, damlatmak orucu bozmaz. Yani göz damlası orucu bozmaz. Hayda hay e, insanın gözüne sürme çekme. Yani göz üzerinde e, yani bizi İslami Kültürümüzde de daha hadislerin Tehlif edildiği zamanlardaki kitaplarda da var Göz sürmesi vardır Kafirlerin e, Yaşam tarzını yansıtacak Bir şey olan göz sürmesi değil bu Göz sürmesi orucu bozmuyor Göz damlaması da, da Göze ilaç damlatılması da Orucu bozmuyor Buradaki e, mesele şudur Şimdi e, Oruç ibadeti dışarıdan gıda almayı e, damar veya mide yoluyla vücuda gıda vermeyi meneden bir ibadettir. E, fukaha e, göz damlasının göze damla vurmanın vücuda gıda olarak girmediği kanaatindedir. Daha sonra çağdaş fıkıh konuları e, olarak ele alacağımız meseleler yani orucun Çağdaş meseleler olarak ele alındığı konularda da göreceğiz ki göz damlası vücuda gıda olarak girmiyor. Girmediği için de oruç bozulmuyor. Aynı şekilde vücuda krem sürülmesi veya yağ sürülmesi de orucu bozmaz. Yani gözenekler var vücuttaki gözenekler yani. Bilhassa e, erkeklerin vücudunda kıl olan bölgelerden daha iyi anlaşılır. Yani insanın derisi gözenekli. Yani ter çıkan yeri var derinin. E, derinin havalanmasını da o gözenekler sağlıyor. Bu gözenekler e, mesela e, kol suya batırılacak olsa belli bir oranda ıslanır ve içine su çekebilir mi? Çekebilir ama gözeneklerin içeri emdiği şeyler e, normal kabul ediliyor. Oruca engel olmuyor. Dolayısıyla oruçlu iken krem sürmek veya yağ sürmek yani yağ derken işte yağımsı bir şey sürmek orucu bozmaz. Bedenin neresine olursa olsun. Bir başka husus eee Erkek veya kadın için geçerli bu. Ee, bakma ya da tefekkür etme yoluyla e, erkekte ya da kadında e, cinsellik hareketlenmesi olup boşalma olursa e, bu boşalma orucu bozmaz. Ama özellikle e, tefekkürden yani cinselliği düşünmekten ya da cinsel bir nesneye Bakmaktan kaynaklanandan söz ediyoruz. Elle dokunmaktan ve tahrişten sürtünmeden kaynaklanan boşalmanın durumu böyle değildir. Başka bir husus yani hangi şeyler orucu bozmaz hususudur. Kan aldırmak da orucu bozmaz. Çünkü genel olarak kuralda ne demiştik? Vücuda dışarıdan bir şey alınması orucu bozar. Kan verilecek olsa vücuda oruç bozulur. Ama kan alınırken sadece iğne sokuluyor ve bu iğne gıda değil demir parçası ve kan çekiyor. Bu tükürük gibi yani insan tükürünce, sümkürünce, terleyince orucu bozulmadığı gibi veya tuvalette dışkı yapınca, idrar yapınca Orucu bozulmadığı gibi kan e, çıkınca da vücuttan oruç bozulmuyor. Fakat şimdi burada e, bu kelimenin arkasından e, şöyle bir şey anlayamayız. Yani kan aldırırken mesela e, kan aldırdığın yerde meyve suyu içittiriyorlar insana. Hemen şeker düşmesin, tansiyonun düşmesin diye meyve suyu içittiriyorlar. Şimdi kan aldırmak orucu bozmuyor ama meyve suyu içmek orucu bozuyor. Veyahut o esnada e, doktor bir sakınca gördü. E, kan e, verecek olan şahsa bir ilaç e, verdi öncesinde. Yahut da mesela e, filanca yut e, şu sakınca olmasın dediler. Bunlar hariç. Bunlar oruç bozar. Orucu bozmayan şey sadece vücuda damardan iğne sokulup o iğneden 500 gram kan alınmasıdır. Veya 350 gram ne kadarsa artık. Bir ünite, 3 ünite neyse kan alınması. Yani vücuda dışarıdan giren bir şey yok. Sadece kan çıkıyor vücuttan. Bunu idrar gibi kabul ediyoruz. İdrar çıkınca da oruç bozulmadığı gibi. Kan çıkınca da oruç bozulmaz diyoruz. Buna e, özellikle Vurgulamamızda fayda var. Çünkü kan aldırmaya nasıl olsa izin verildi oruçludan diye. O arada meyve suyu, şeker, tatlı falan yersen e, oruç gider. Peki şöyle diyelim. Meseleye fıkıhçı gözüyle bakalım. Kan aldırdık. Böyle bir şey olmadı. Fakat gözler kararmaya başladı. Yere düştü kan veren şahıs. Yani kan riskli bir sonuç doğurdu. Normalde olmaması gerekiyordu. Bayıldı. Veya bayılmak üzere. Ya da şuurunu kaybetti. E ne olacak bu Müslüman? Bayılırsa bayılsın demeyeceğiz. Ummadığımız bir şey gerçekleşti. Tıbbi müdahale gerekiyorsa tıbbi müdahale. ilaç vermek gerekiyorsa ilaç vermek. Filanca şeyi yemesi içmesi gerekiyorsa onu yapacak. Artık bu sağlamken ...verdiği kan nedeniyle de olsa... ...hasta durumuna düştü. E hastalar için ruhsat var zaten. Peki burada da bir ölçü var mı? Var tabii. Nedir o ölçü? İnsan zaten hastane şartlarına girince... ...yani o kan verilen odayı görünce... ...insan gözü kararıyor zaten. Hafif bir kararıyor. Hemen orucu bozmak değil bu herhalde. Ama e, zorunluluktan dolayı... ...iki ünite kan alındı. E, hasta için... ...hastaya acil kan verilirken... Baktık ki bizim hastamız hasta haline geldi. E, oradaki doktor da buna müdahale edilmesi gerekir dediği an e, biz hastaneye kaldırılan bir hasta hükmünde oldu bu. E, normalde sağlam bir Müslüman hastalanınca orucunu nasıl bozuyorsa bu da orucunu bozabilir. Ama bu aradaki mesafeyi hafif gözüm dönüyor e, şeklinde yorumlarsa onun takvasıyla ilgili bir olay bu. Ne kadar Allah'tan korktuğuyla ne kadar orucu reyyan kapısının açılacağı anahtarlardan birisi olarak gördüğüne bağlı bir mesele bu. Yani hiç başı ağarmadığı halde ben ölüyorum herhalde diye oruçta bozabilir bir insan. Allah korkusuyla ilgili, ahirete imanla ilgili. Ama kan vermek kendi başına oruç bozulmasına sebep olmuyor. Fakat kan vermekten sıkıntı kaynaklanırsa daha sonra yorucu da bozabilir, ameliyatı da bozabilir, namazını da bozup insan başının çaresine bakabilir. Dinimiz musibet anında bizi ne yaparsanız yapın diye kendi başımıza bırakmıyor. İnsanın sağlığı, sıhhati önemli. Ona riayet ediyoruz. Bir başka husus gıybet gibi haram olan şeyler e, orucun maneviyatını tüketir. Her gıybet cümlesi, her bir cümle, Oruçtan ne kadar Allah bilir ama bir miktarını götürür. Akşama kadar e, 30-40 cümlelik gıybet yapmış birisinin, Belki orucundan sıfır sevap kalmış olabilir. Ama oruç bozulmaz. Orucun, sevabının erimesi başka şey orucun bozulmuş sayılması başka bir şeydir. Bu nedenle orucum gıybet ettim de bozuldu zannedip sofraya oturamaz bir insan. Gıybeti oruç bozucu değil oruç eritici olarak görüyoruz. Bunu tekrar ediyorum. Orucu, oruç bozucu şeyler ancak bozar. Gıybet oruç bozucu değildir. Ama günahının büyüklüğünden dolayı orucun mesela misal olsun diye söylüyorum. Allah'ın bildiği şeyi kullar olarak biz bilmiyoruz. Orucun diyelim yüz sevabı vardır. Misal. Her gıybet cümlesi bundan bir sevap götürüyordur. Belki. 100 gıybet yapınca oruçtan 0 sevap kalmıştır. Hatta 105 gıybet yapınca eksi 5'e düşmüştür oruç. Belki. Ama hala bozulmamıştır. Hala oruç oruçtur. Çünkü orucu ya dinden çıkmak bozar, ya cinsel ilişki bozar, ya da vücuda gıda almak bozar. Veya aybaşı lohusa olmak halinden dolayı oruç kendiliğinden getirir. Öbür türlü manevi eksiklikler. Gıybet oruca manevi bir eksikliktir. Yalan, manevi bir eksik Her konuşulan yalan orucun ecrini düşürür. Mesela en berbat sahneleriyle, bunun örneklerini e, önümüzdeki derslerde konuşacağız. En berbat sahneleriyle bile e, berbat bir televizyon sahnesi izlenmiş olsa elbette oruç azala azala gider. Ama Ölmez. Orucun ölmesi yemekle ve diğer işlerle olabilir. Bu nedenle gıybet orucu bozmaz diyoruz. Gıybet etmek. Bu gıybet etmenin caiz olması manasına değil. Elbette öyle değil ama orucu bozmaz. Ee, aynı şekilde iftar etmeye yani orucu bozmaya karar vermek de orucu bozmaz. Orucu ne bozar? bozucu şeyi yapmak bozar. Ben bu orucu bozayım diye karar verdi. Mutfağa gitti. Tencereyi açtı. Tam kaşığı eline alacaktı. Yok canım biraz daha sabredeyim dedi. Geri geldi. Oruç bozulmaz. Kararla bozulmuyor. Uygulamayla bozuluyor oruç. Peki bundan e, orucun ...sevabı azalıyor mu... o ...ayrı bir mesele. Şimdi biz burada... E, ...bu hasta yaşıyor mu, yaşamıyor mu... ...onu konuşuyoruz. Oruç var mı, yok mu onu konuşuyoruz. Orucun sevabı ne durumda... ...fazileti ne durumda... ...maneviyatı ne durumda... ...bunlar başka meseleler. Fakih zaten... ...yani fıkıh bilgisi... ...işin manevi boyutuyla ilgilenmez. Onu bilemez. Bir e, hesap makinesiyle... Kaç kuruşluk oruç tuttu, kaç sevap kazandı, bunları Allah'tan başkası bilemez. Hele hele oruç, ne buyuruyor kutsu hadiste, onun sevabını ben bilirim, siz tartamazsınız diyor allah Teala. O nedenle, orucu özellikle bozuldu mu, bozulmadı mı diye değerlendiririz. Kaç puanlık oruç oldu, kaç gramlık oruç oldu, bunları kullar konuşamazlar. Böyle bir şey yok. Ee, dediğimiz gibi, Ramazan-ı Şerif'te, Çocuk bilhassa mesela bozayım orucumu diye karar etti, mutfağa gitti. Hatta o arada Hı, yemek zaten iyi değilmiş, boşuna günah girmeyeyim dedi, vazgeçti. Yahut annesi geldi yakaladı, e, tam kaşık ağzındayken yemek girmedikçe ağzına oruç bozuldu demiyoruz. Evet, yani oruç bozmaya karar vermek orucu bozmaz. Bir başka oruç bozmayan şeyleri konuşalım. İnsanın e, özellikle gayret etmeden, istemeden ağzına burnuna kaçan duman, toz, sivrisinek vesaire gibi şeyler orucu bozmaz. Ama bir sigara tiryakisinin ben içmiyorum nasıl olsa diye yanında içilen sigarayı burnuna çekmesi orucu bozabilir. O ayrı bir konu. Neden? Birinde zevk almak var, öbüründe zaten bu pis dumanı Müslüman burnuna gelmesin istiyor ama... Dumanlı bir bölgede yahut da işte bir fırın yakıyor, yahut da tarlada anız yakarken duman ağzına geliyor. Yani bunlar Müslüman'ın zevk için yapmadığı şeyler olduğundan ağzına mesela yolda yürürken toz duman girer insanın. Hiçbir oruca zarar yok, çok da girer üstelik. Bunu en iyi nasıl anlarız? Mesela kömür çuvalını şöyle bir boşaltıp yani 20 kiloluk kömürü şöyle bir yere dökse insan... 2 dakika sürmüyor bu. Sonra lavaboya gidip burnunu yıkayınca kömür geliyor burnundan. Demek ki o aradaki aldığı nefesler hep yukarı kömür olarak çıkıyor. Burnunu temizlemesi 1-2 saat sonra onlar ciğerine kadar inecek. Ama bu orucu bozmuyor. Şimdi bir ...nesnenin... ...tadını hissetmek... ...orucu... ...bozmaz... ...bunu nasıl... ...örneklendirebilirim... ...mesela... ...helva yaptığını düşünün... ...bir bayanın... ...veya bir ağacı helva yapıyor... ...nasıl kömürü... ...boşaltırken... ...boğazına o kömür tozlarından hissediyorsun... ...tükürünce siyah geliyor... O helvanın yağı, şekeri, unu kavruldukça mesela e, o e, ahçıların yahut da mutfakta havalandırmak için fanların üstünde e, o helvayı yaptıktan sonra, kızartma yaptıktan sonra böyle bir milimlik gibi bir tabaka oluşuyor. Bezle silemiyorsun onu, fırçalamak gerekiyor. Neden? O çünkü kaynadıkça Yukarı doğru ne veriyor? Yağı veriyor, şekeri veriyor. Ne varsa onun içinde onu veriyor. Yani 100 gram yağı kaynat kaynat, yarım saat sonra 30-40 grama düşüyor. Nere uçuyor? Tavana doğru uçuyor. Onu karıştıran birisinin de ağzına o tat gelir. Bu orucu bozar mı? Bozmaz. Ama özellikle e, böyle astım hastalarının buhar aldığı gibi, böyle yapıp da bir güzel burnuna çekersen o şekerli, Şeyi, bu orucu bozacak bir şey olur. Çünkü neden? Böyle bir balonu dolduracak hava kadar sen şekerli, yağlı bir nesneyi vücuda çekmiş oluyorsun. Yani şöyle diyelim bir ağaçı akşama kadar helva pişirse akşam helva yemiyor. Niye yemiyor? Pişirdiği helvadan ne yemiyor? Doymuş oluyor. Nesinden doyuyor? O gözü görüyor, burnu çekiyor, ağzı solurken çekiyor. İşte burnuna vesairesine maske takması lazım ki o geri ona gelmesin. Bu yani örnek olarak verdik bunu. Bunlar zaten kasıtlı yapılır şeyler değil. Ama mesela yoğun yemek pişiren birisi dert edebilir bunu. Yani ağzını mesela şöyle diyelim. Bu yoğun helva pişiren birisi şöyle bir yere tükürecek olsa o tükürüğünü de başkası yalayacak olsa helva alabilir belki de ondan. O derece geldi Onun orucunu bozmaz bu. Yani ağzına ne kadar gelirse gelsin, tat almak orucu bozmaz. Bir, e, ama dediğim gibi, e, mesela şekerli sakızı çiğnesen, şekerli sakızı çiğnesen, yani içinde katkı maddesi bulunan ki, şimdi sakızlar hep katkı maddeli. Sıfır, sıfır plastik gibi sakız yok. Sıfır plastik gibi sakız olsa, oruca zarar vermez. Yani, Ağzına aldığında sadece dişlerinde plastik ediyorsun. silikon gibi. O zararı yok. Ama ağzına aldığında mesela nane kokusunu içine alıyorsun. Mesela e, şeker tadını alıyorsun. E, bu ne oluyor? Orucu bozuyor. Çünkü sakızdaki şekeri sen alıyorsun. Azmaz ama alıyorsun. Şeker alıyorsun mideye. Fakat içinde katkı maddesi olmayan sadece plastik gibi çiğlenen sakız orucu bozmaz. Bunu daha sonra o çağdaş konuları konuşurken gargara yapma diye bir başlık açacağız. Gargarada da bunu yeniden konuşacağız. Önemli, çok önemli bir mesele. Birazsa genç erkekler için çok önemli bir mesele. Ee, sabahlarken cünüp sabahlamak oruca zarar vermez. Ama cünüp olacak işi yapmayı konuşmuyoruz ki uyudu uyanınca cünüp olarak uyandı. Bunun oruca zararı yok. Bir kere a maddesi şu. İmsak vaktine kadar. Mesela 04 imsak diyelim. 0359'a kadar 04'e bir dakika kalıncaya kadar hiç Ramazan'la ilgimiz yokmuş gibi her şey serbest zaten. Cünüp olmak olmamak bunlar hepsi serbest şeyler. 04'ten sonra bilerek cünüp olmak farklı. Bu cünüp olmak cinsel ilişki şeklinde olursa 04'ten sonra yani imsak olan saatten sonra 04'ü imsak dedik. O saatten sonra bilerek cünüp olmayı cinsel ilişki şeklinde yaparsak zaten kefaret var dedik. Öbür türlü olursa bundan kaza gerekir dedik. Ama kendiliğinden imsaktan sonra uyumuştu uyandı yahut da imsa kalkamadı uyandı. Baktı ki cünüp olmuş, ihtilam olmuş. Bunun oruca hiçbir zararı yok. Gündüz de olsa zararı yok, gece de olsa zararı yok. Yani insanın idrara çıkması, tuvalete çıkması nasıl orucuna zarar vermiyorsa, uyuduğunda ihtilam olması da orucuna zarar vermiyor. Yani bu öğle vakti de olsa, kindi vakti de olsa bir şeyi değiştirmiyor. Bu meseleden olarak cünüplükle ilgili bağlantıyı açınca gusletmek, yıkanmak veya yüzmek, yüzmek, denizde, derede yüzmek oruca zarar vermez. Gusletmek, yüzmek orucun bozucularından değildir. Yüzerken, guslederken, banyo yaparken su kaçacak yerlerden su kaçırmak orucu bozar. Burun, ağız, makat, su kaçacak yerlerdir. Eğer bir kişi bunları garanti ederek, su kaçmayacağını garanti ederek yüzebiliyorsa, ne kadar garanti edebiliyorsa artık, onun e, orucuna zararı yok. Banyoda özellikle insan çok fazla dalgın olup da bilerek gargara yaparken ya da oturup mesela küvette oturanın orucunda sıkıntı olabilir. Küvet dolu küvette. Su dolu küvette oturmak su kaçıma nedeni olabilir. Çünkü ağızdan kaçması ile makattan kaçması arasında e, fukaha çok fark görmüyorlar. Bunun dışında etmek ve e, su ile yüzerek vesaire meşgul olmak orucu bozmuyor. Ama bu modern meseleleri, modern derken dinde modernizm yok. Bu çağın getirdiği bilhassa tedavi ile ilgili meseleleri konuşurken bu makattan su alma vesaire konularını tekrar konuşacağız inşallah. E, kulak temizlemek de orucu bozmaz çöple kulağı temizlemek ya da doktorun kulak buruncunu vakumla kulaktan çöp çekmesi, çöpleri pisliği alması da orucu bozmayan şeylerdendir. İnsanın burnundaki birikintileri yukarı doğru çekerken boğazına kaçmış olması da orucu bozmaz ama suyu değil. Burnun içindeki birikintileri, sümküm, sümkündüğümüz şeyleri. Mideden yukarı doğru gelen hastalık veya başka bir nedenle yukarı doğru gelen şeylerin geri gitmesi de orucu bozmaz. Yani Kusmak başka bir mesele. Mideden yukarı doğru geliyor. Ve onlar geri gidiyor. Orucu bu şekilde olması orucu bozmaz. Eğer insan kendisi kusmayı isterse parmak sokarak ...ters dönerek... ...bu... ...kusmaya çalışmak mı diyelim... ...buna nasıl bir isim verelim... ...eğer ağız dolusu ise... ...ağız dolusu herkesin kendi ağızı... Yani ...yanaklarını şişirecek şekilde... ...ağız dolusu olursa... ...oruç bozulur... ...ve bundan kaza etmesi gerekir... ...yani bozulduğu gün kaza edilir... ...ama... Kusma kendiliğinden geldiğinde ne kadar çok olursa olsun kusmak orucu bozmaz. Çünkü kural ne demiştik biz? Oruçta girenler zararlı, çıkanlar zararlı değil. Bozmak ne zaman bozuluyor oruç? Kusmayı kişi kendisi planladığı zaman. Bu müdahale eğer ağız dolusu olursa oruç bozulur diyoruz. az da kalan dişler arasında kalan işte bir küçük nohut kadar olmayan küçücük şeylerin e, gün içinde yutulmuş olması orucu bozmaz. Özellikle orucu bozmaz diye açtığımız bu başlık önemli. Neden? Çünkü e, bunlarda dikkat ettiğimiz gibi oruç bozabileceğine dair bir ihtimal var ortada. Yani böyle Müslümanı tereddüt ettirecek bir ihtimal var. Şeytan bunu vesveseye çevirip, senin orucun bozuldu deyip, ibadetindeki kıvamı e, giderebilir. Bu sebeple fukaha, bunu başlık açmışlar. Oruç bunlarla bozulmaz demişlerdir. Orucu e, bozmadığı halde, yapılması mekruh görülen şeyler de vardır. Şimdi burada, ee, daha ilk fıkı girişlerinde haram mekruh kavramlarını kullanırken mekruhun ne manaya geldiğini açıklamıştık. Ee, yine de e, hemen hemen her ibaret konusunda mekruh kelimesi tekrar karşımıza çıkacak. Ee, çağdaş olması olmaması bir şey değiştirmiyor yani mekru müminin yaptığı işte yapması yakışa kalmayan şey demektir. Bu yakışa kalmayan şey, çok ayıp, denebileceği gibi, ayıp da denebilir. Yani az kalsın haram olacak denceği gibi, ya doğru bir iş değil, şeklinde de denebilir. Biz buna, tehrimen mekruh dediğimiz zaman, yani bir iki puan daha kaldı haram olacak demektir bu. Tenzihen mekruh dediğimiz zaman da çok ayıp yani bunu yapmamak gerekiyor. Şeklinde anlarız. Ama her halükarda eğer fukaha haram değil de mekruh kelimesini kullanmışsa e biz de bunu mekruh düzeyinde göreceğiz. Yani mesela ne gibi? Bir Müslümanın alkol kullanmasıyla şüpheli bir şey kullanması aynı bir şey değil. Yani ortada alkol %100 haram. Ya bunu sana yakıştıramıyorum. Diyeceğimiz düzeydeki başka bir içeceği tüketmesi de başka bir şey. Dolayısıyla orucun mekruhları demek, orucun kalitesini düşüren şeyler demek. Ama asla orucu bozmuyor. Belki de orucun günah, e, günah nedeniyle sıfırlanmasına, sevabının sıfır olmasına da neden olmuyor. Bunlara mekruh diyoruz. Mesela bir şeyin tuzlu mu, şekerli mi olduğunu böyle parmağını tükürüğüyle ıslatıp ona deyip tekrar ağzına götürüp Hı, bu tuzlu. ...diyecek düzeyde. Ağza alınan bir şey yok aslında. Yani böyle bir doku nakli gibi bir şey. oruçta da mekruhtur. Orucu bozmaz. Bu mekruh zorunluluktan kaynaklanıyorsa mekruh da değildir. Ne gibi? Mesela 100 tane misafire yemek yapan veya lokantada iftar sofrası hazırlayan bir ahçı... Yemeğe tuz kattım mı katmadım mı? Ya da tuzu normal mi? Bu kadar Müslüman insan iftar edecekler burada diye yemeğin tadına bakması mekruh değildir. Kitaplarımızda bunu şöyle yazar eski kitaplarımız: Kocası titiz olan kadın yemeğin tadına bakabilir, orucuna zarar gelmez mekrutte değildir derler. Demek ki bazı erkekler yemek tuzlu oldu, tuzsuz oldu diye evde huzursuzluk çıkaracak nitelikteymiş zamanında da. Öyle erkeklerde varmış. Evde huzursuzluk olmasın mübarek Ramazan günü diye o evin yemeğini pişiren kadına yemeğin tuzuna, şekerine bakmaya izin verilmiş. Bu mekruh da değil. E, kitaplarımızda verilen örneklerden biri eşler birbirlerini öpebilirler mi Ramazan günü, oruçlu günde? Eğer çok genç iseler, yani öpmenin ilerisini kontrol etmeleri zor durumdayısalar mekruhtur bu. Kendilerine güvenen yaşlı başlı erkekler öyle faka basacak durumda değillerse öpmek, eşlerin birbirlerini öpmesi mekruhta değildir. Günah da değildir. Ama Risk taşıyan durumlar tehlikelidir. Bu öpme ile ilgili daha önce konuşmuştuk. E, dudak öpmesi olduğunda tükürük nakli tehlikeli. Tükürük nakli ile beraber oruç riske girebilir. Onun dışındaki öpmelerin geneli için bunu konuşabiliriz. E, çocukça bir iş belki ama örnek olarak zikrediliyor kitaplarımızda. İnsanın ağzını tükürükle doldurup sonra onu yutması böylece e, nasıl diyelim hararetini giderdiğini zannetmesi çocukça gibi bir şey ama bu da mekruhtur. Oruçla oynamak bu çünkü ama oruç bozulmaz. Neden? Çünkü tükürük dışarıdan bir katkı değil. İçeriden geliyor gidiyor geliyor. ama bunu toplayıp toplayıp ağzında böyle serinlenmek gibi bir maksatla yapmasında sıkıntı var. az önce söyledik sakız da böyle bir şey. Sakız e, yani mesela şöyle örneklendireyim. Sakız ne kadarını bilmiyorum ama tahminen söylüyorum. Yüz defa laplup ezildiğinde içindeki şeker gidiyordur herhalde. Kokusu, şekeri. Mesela naneli sakız diyelim. hani Çiğnemediğim için nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama başka şeylerden ölçüyorum. Bu içinde katkı maddesi olarak glikoz var. İşte nane aroması var. O herhalde 10 sene durmuyordur onun içinde. Bir saat çiğnenince o çamaşır gibi nasıl çamaşırın kiri çiğnendikçe avuç alındıkça makine döndürdükçe gidiyor. Ondan sonra onun plastiği kalıyordur. Artık ben plastik diyorum da ham maddesi nedir bilmiyorum. Silikonu, plastiği neyse. Ondan sonra onu ikinci bir kişi ağzına aldığında ağzına hiçbir tat gelmiyor. ...o sakız orucu bozmaz. Akşama kadar çiğneyebilir insan onu. İçinde hiç katkı maddesi bulunmayan... ...sakız varsa böyle bir sakız... ...sadece o... ...neyse ham maddesi, hamuru onun... ...plastik midir, onu bilemiyorum... ...o ham maddesinin çiğnenmesi... ...yani ağızda bir şeyince ...bunun mesela şu elimdeki kalemi... ...oruçluyken ben ağzıma koyup... ...dişlerimle böyle... E, ...misvak gibi... E, ...oyalansam kalem orucumu bozmaz benim. Ama aynı kalemi ben e, mesela e, tatlının şekerine batırıp ağzıma alsam resmen oradan şeker taşımış olurum ağzıma bu orucu bozar. Bunu bu şekilde ölçebiliriz. Mesela çok basit bir misal misvak ilk defa şimdi vakumlu geliyor misvaklar. Eskiden misvak böyle havası bozulmuş olarak gelirdi. Bir dut ağacı gibi gelirdi. Şimdi vakumlu geliyor onu açıyorsun vakumundan böyle, onu ben tazelerini görmüştüm. Orada bulunduğum Mekke Medine'de bulunduğum zamanlarda tazesi böyle nane bahçesindeki gibi insanın genizini delerek yukarı çıkıyor. Ee, o vakumundan çıkarıldığında misvat e, ağza alınacak olsa böyle bir bardak naneli çay içmiş gibi içerisini kaynatıyor insanın. Demek ondaki o acı Tat ismini bilmiyorum kimyasal adı nedir. O ağızdan mideye doğru gidiyor demek ki. Bu tehlikeli. Misvak kullanmakta sıkıntı yok. Misvak fırçadır. Herhangi bir fırçada kullanılabilir abdeste zaten. Abdeste fırça kullanılmasında oruçluyken kastediyorum. Misvak fırça kullanılmasında bir sakınca yok. Hatta ve hatta, hatta, ve hatta bu cümleyi böyle kalın e, harflerle söylüyorum. Yazarken de kalın yazılsın diye. Tadı, muhtevasındaki aroması, kokusu, mideye çekilmeme garantisi varsa macun da kullanılabilir Ramazan gününde. Böyle bir şey mümkünse eğer. Yani zorunlu dişlerini muhakkak fırçalaması gerekiyor, ağzı çok kokuyor. Böyle bir gerekçe olmasa bile... Fırça zaten sıkıntısız. Fırçada çünkü orucu bozacak bir şey yok. Fırçaya macun konabilir mi? Konabilir. Ne zaman konabilir? Macunda muhakkak bir aroma var. Bir koku var. Esans var. O esans dil yardımıyla, tükürük yardımıyla aşağıya inmeyecek. Bu olabilir. E bunu... Sağladın sağlamadın ne kadar sağladın onu bilemem o ayrı bir konu. Sağlayıp sayılayamamak ayrı bir konu. Çünkü yasak olan macundaki aromanın mideye inmesidir. Bunu sağlayabilir mi? Şöyle sağlayabilir. Yani dişlerinin iç kısmına dilin değdiği yere tükürüğün değdiği yere değdirmeden temizler. Bu kadar uğraşmaya değer mi değmez mi oruç gibi Ramazan günü bir. O ayrı bir konu. Yani kişiden kişiye değişir. Buradaki fıkıh ölçüsü nedir? Macunun dişe değmesi orucu bozmaz. Dil ve tükürük yardımıyla macundaki nesnenin aşağı inmesi orucu bozar. Dolayısıyla birisi çıkıp diş macunu orucu bozmaz diye fetva verecek olsa bu görünüşte doğrudur. Hakikaten diş macunu orucu bozmaz. Yenmeye içilmiyor bu çünkü. Köpük olup dışarı atılıyor. Ama bu anlatımda eksiklik var. Diş macununun dil ve tükürük yardımıyla aşağıya taşınması engellenirse eğer orucu bozmaz. Eğer bu engellenmez de mesela misvaktaki e, aroma bile dil yardımıyla tükürük yardımıyla emilerek aşağı indirilse misvaktekinde de sıkıntı var zaten. Çünkü e, tıpkı bir misvaktaki o taze anındaki mesela bir sigara içenin sigaradan aldığı zevk kadar zevk verir. Mesela misvakı ben severim o ilk tadı çok hoştur onun o topraktan geldiğinde. Böyle sıksan e, mesela bir çay kaşığını dolduracak kadar su çıkar içinden topraktan ilk çıktığında. Ağaç kökü öyledir zaten bir kök bu. Böyle mengene de filan sıkılsa böyle bir 10 santiminden bir çay kaşığı kadar su çıkıyor. O, kadar, o su da çok tatlı yani bir nane kokusuna benzer bir koku var. Nane değil daha çok reyhan tipi bir kokusu var ama bu mideye zevk veriyor. Belki de mesela o kadar bir ilaçla hasta ameliyata alınıyor zaten. Bu ayrıntılara girdiğimizde ya ne gereği var diş macununun diyebiliriz. Ama işi ilmi olarak incelediğimizde dediğim gibi diş macunu orucu bozacak bir şey yok. Tıpkı e, yani bir insanın dudağına krem sürmesi gibi bir şey olur. Ne kadar dile değmez. Bu herkesin takvasıyla alakalı bir şey. Demek ki e, sakızdan bu meseleye girdik. Sakız orucu bozar mı? Sadece plastik gibi olan sakız orucu bozmaz. İçinde e, renk bulunan, mesela en azından sakızın rengi var. O renkte bir boya Çiğniyorsun. Ee, mesela pembe olan sakız çiğnendikten sonra beyaz oldu. E renk nereye gitti? E bu küçücük bir boya canım. Küçücük müçücük boya işte bu. Bir bardak suya katınca boy, rengini değiştiriyor mu? suyun değiştirmiyor mu? Yani zehir olsa öldürür müydü? Öldürmez miydi? Demek ki o, o kadarcık bir miligram da olsa zehir olsaydı öldürecekti seni. Diye düşünüyoruz. Evet kanaldırma meselesi veya sülük taktırma, sülük çünkü hala yaygın devam ediyor. E mekruh değildir dedik. Yani günah da değildir. Hele hele hasta birisi ameliyat olacak, muhakkak kanaldırmak lazım ama biliyor ki şahıs ben kanaldırırsam bugün orucum gidecek ya da akşama kadar yatmam lazım. Bunu tecrübesiyle biliyorsa kan vermek mekruhtur o zaman. Gene yasak değil. Çünkü oruç bozulmuyor bununla. Ama taakatsız kalıp camiye, cemaate gitmeyecek, mukabelesini okumayacak, Ramazan gününü ahenksiz geçirecek. Bu huzursuzluktan dolayı mekruhtur diyoruz. Aynı şekilde çok böyle yani insanların hastanelik olacakları kadar yoğun bir sıcak yoksa veya aşırı bir rutubet bazen sıcak olmaz ama çok rütbetli yerler olur. Artık boğulacağını zanneder insan. Yani yok, öl illa böyle devam et demiyoruz. Bir banyo yapıp serinlenebilir insan. Ama şöyle çok ciddi bir tehlike yokken, e, sırf keyif için banyo yapmak mekruhtur. Yine oruca zarar yok. Çünkü orucu bozan şey vücuda bir şey sokmaktır. Su, ilaç, gıda neyse. Ama Sözünü ettiğimiz e, uygulama yani insanın serilenmesi vücuda bir şey sokma değildir. Dediğimiz gibi gözeneklerden içeri girecek olan şey de oruç bozacak düzeyde ve kapasitede değildir. Bu saydığımız şeyler de e, mekruh şeylerdir. Ne demekti mekruh? Kalite düşüklüğüne sebep oluyor ama orucu bozmak gibi bir tehlike ortada yok. Bunları ters çevirdiğimizde şöyle diyebiliriz. Kendisine güveni olan veya işte çok genç olmayan karı kocanın birbirlerini öpmelerinde bir sakınca yoktur. Bir insanın mekruh değil bu. Günüz, gündüz ihtilam oldu diye vebale girmesi, mekruh olması söz konusu değildir. Kan aldırmak, sülük taktırmak, göze sürme sürmek, Krem sürmek, koku sürmek oruca mani değildir. Mekruhta değildir. Misvak kullanmak, ya ama misvak kullanmak başka. Misva ağzını alıp sakız gibi çiğneyip emmek başka bir şey. Dediğim gibi birinde tat var. Misvak kullanmak, fırça kullanmak e, mekruh değildir. Abdest alırken veya abdestsiz bir sebeple ağzını çalkalamak mekruh değildir. İnsan ağzını çalkalayabilir. Bilhassa şeker hastası gibi e, in, bazı insanların e, ağzında e, tükürüğü, kalınlaşıyor, rahatsız oluyor, konuşması zorlaşıyor. Ağzına su almasında bir sakınca yok. Banyo yapmak, yıkanmak, gusletmek e, sakıncalı değildir. E, hatta bir insan elbisesini, mesela Ağustos ayında oruç tutuyor. Elbisesini ıslatıp böyle ıslak elbise giyip serinlense bundan da oruca bir zarar yok. Çünkü ne dedik oruçta içeri bir şey almaktır risk olan. Ama Müslüman orucunu ne kadar kaliteli tutarsa Allah'tan o kadar ecir alacağına göre buna riayet etmesinde kesinlikle fayda var. Oruçlu için müstehap olan şeyler diye bir bölüm var ilmihal kitaplarımızda müstehap kelimesini de açıklamıştık. Müstehap ne demek? Bizim emir bize emredilen şeyler farz olur, muhakkak yaparız. Vacip olur, farz gibi yapmaya çalışırız. Sünnet olur, çok büyük bir sevap kaynağı olarak onu yaparız. Müstehap olunca bir iş müstehap hoş görülen şey demek. Yani yakışır. Bu, bu sana yakışır manasındadır. Ee, bunlara Dikkat etmekte fayda var Müstehabı Sünnet olarak da anlayabiliriz Anlayabiliriz Müstehab sünnettir de diyebiliriz Ama sünnet niye demiyor Peki fakih? Mesela öğle namazının ilk dört kılınanla sünnet Diyoruz da müstehab demiyoruz Sünnet biraz daha Müstehabdan yukarıda duruyor Rakamsal bir benzetme yapayım ama böyle bir şey yok fıkıh kitaplarında. Bunu ben benzetme olarak yapıyorum. Şimdi farz 100 puanlık. Vacip 95 puanlık. Tamam mı? Ee, sünnetler 70, 60, 50'nin üstünde hızla ecir kazandırılıyorlar. Günah değil terk edilmesi ama korkunç bir sayiat. müstahap 40, 50, 55 arası gidip gelen şeyler demek. Dolayısıyla müstehabı terk ettiğinde çok şey kaybetmiyor Müslüman. Ama yine nihayetinde fakih bir şeye müstehab derken, o müstehab dediği şeyin kaynağı gene sünnet. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok ısrarcı olmadığı için, emretmediği için, sadece örnek olduğu için müstehab diyoruz yani müstehab bir gör, gelenek örf öyle şey değil müstehabı öyle görmüyoruz yani hoca efendiler uygun gördü öyle değil gene kaynağında sünnet var gene hadis-i şerif var gene ashab-ı kiramdan gördüğümüz bir şey ama mesela bir var ki sakın bunu ihmal etmeyin diyor bir de var ki tavsiye ederim diyor bu cümle farkından kaynaklanıyor mesela sahur ee, müstehaptır, sünnettir diyebiliriz. Sahur ne ediyoruz? İmsak vaktinden önce yemek yemeye diyoruz. Tam if, imsak vakti ne dedik? 04 diyelim. 12 ayda her gün değişiyor imsak vakti. 365 günün imsak vakti hep değişiktir. Dolayısıyla İmsak her gün takvime bakılacak. Kaç yazıyorsa o. İmsaktan önce bugün oruç tutacağım diye yemek yemeye sahur deniyor. Sahur yemeği deniyor. Sahur yemeği müstehaptır. Ne demek yersen Peygamber aleyhisselam efendimize uymuş olursun. Ecir kazanmış olursun. Orucuna da takviye gelmiş olur. Ve imsa en yakın zamanda yemek yemek sünnettir müstehaptır. En yakın zaman mesela 04'te iftar oluyorsa, 12'de yiyip yattın mı e bu bir müstehap kaçırılmış oluyor. En iyi itidali, en güzeli bunun 45 dakika kala sofraya oturup, 10-15-20 dakikada yiyip sonra güzel abdese hazırlanıp yani 04 dediğimiz o imsak saati ne zamansa o saate geldiğinde fırçalama mırçalama derdi yaşamamak en güzeli. En son imsa yakın saate doğru yemek. Ve üçüncü müstehap e, konusu olarak da e, iftarda böyle vurdum duymazlık yapmamak, iftarı sanki böyle iple çekiyormuş gibi acele etmek de müstehaptır, sünnettir. Hatta hadis-i şerifte bu ümmetin sünnet mantığıyla ee, yaşadığının işareti olarak iftara acele etmesi gösteriliyor. Yani Müslüman e, daha günler kısa acıkmadık filan gibi bir tavır sergilemesi çok hoş değil. Mümkün olduğu kadar iftarı acele etmek gerekiyor. Acele edilmesinde fayda var. Bu üç şeyi özellikle e, orucun müstehapları olarak zikrettik. Bunun ötesinde bilhassa tasavvuf menşeili kitaplarda ya da oruç terbiyesi diyeceğimiz konuları ele alan kitaplarda orucun daha makbul, daha sevaplı olarak tutulması için onlarca madde zikredilir. Mesela oruçlu iken Müslüman bir cüz Kur'an okusa nur üstüne nur olur bu. Ama orucun fıkıh olarak bağlantılı olduğu bir konu değildir bu. Hiç Kur'an okuması da bir Müslüman. Ramazan günü orucu oruçtur. Çünkü fıkıh olarak biz orucu teknik açıdan diyelim. Kabul olunur, olunmazlık şartları açısından ele alıyoruz. Oruca bir puan fazla katan, katmayan şeyler açısından çok da ele almıyoruz. Mesela iftar vaktine yakın Müslümanın oturup da tesbihat yapması mı iyidir? Haberleri ya da iftar programlarını izlemesi mi iyidir? Herhalde tesbihat yapması hiçbir şekilde öbürüyle ölçülemeyecek kadar iyidir. Fazilettir. Ama bu fıkıh gözüyle ele alınacak bir konu değil. Züht, takva, e, vera konusu olarak ele alınacak bir meseledir bu. Yani bununla mümin insan Allah'a yakınlığını ve orucundan beklentilerini göstermiş olur. İftar programına katıldım. Şarkı, türkü, ilahi vesaire diye uyduruk şeyler dinledim diye kendisini avutması başka. Ya Rabbim nasip ettin bu ne mübarek bir oruç tuttum diye eline tesbihini alıp, musafını alıp, kıbleye dönüp iftara kalan on dakikayı heyecanla böyle reyyan kapısından sanki geçiyormuş da heyecanla sırasını bekliyormuş gibi iftarı beklemek başka bir şey. Herkesin bir vera seviyesi var. Takva seviyesi var. Herkesin bir beklentisi var. Kimi geleneksel bir oruç tutuyordur, kimi de orucunu kıyamete hazırlık olarak tutuyordur. Ama biz orucun bir tasavvuf kitabında mesela mesela İhyai Ulumuddin'de bu kitab, bu konuyu ele alacak olsaydık biz Belki onlarca madde daha, belki değil onlarca daha madde sayacaktık orada. Sayılıyor da nitekim. Onlar yabana atılması gereken şeyler mi? Haşa. Haşa öyle şey değil. Onlar da bizim için çok önemli. Ama biz fıkıh mantığıyla bu işe bakınca bunun ölümcül kalımcıl konularını işte mekanik olarak sağlam olup olmadığını ele alacak düzeyde bakıyoruz. Mesela bir İhya-i Ulumiddin'den Ramazan gelmeden önce Müslümanlar oruçla ilgili bölümü okusalar ne kadar mübarek bir iş yapılmış olur. Ne muhteşem bir oruç tutulmuş olur o zaman. Tabi abartmamak şartıyla yoksa insanlar bir de bakıyorlar İhya-i dinden bir okuyorlar. Bunun gibi oruç tutamayacağımıza göre kalsın bu oruç diyor. O da tehlike. Şeytan korkunç bir tuzak getirmiş olduğu insanın önüne. Yani o ulvi bir hedef. Çok yüksek bir hedeftir. Okursun. Orada sana yüz gösteriyorlardır hedef olarak. Sen 80'lerde kalırsın. Seneye 85'e çıkarsın. Allah ömür verirse öbür sene 90'a çıkarsın. Bir günde bakarsın. Senin orucunda İmam Gazali'nin anlattığından daha makbul bir oruç da olabilir. Bir de e, oruç açarken iftar duası diyebileceğimiz bir dua yapmak da müstehaptır. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike eftartu. Feghfir li ma kaddemtu ve ma Şeklinde bir oruç duası da vardır. Türkçe de olabilir, Arapça da olabilir ama tabi Peygamber Aleyhisselam'ın lisanıyla çıkmış olan bu dua daha makbul bunu da okumamızda fayda var Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizke eftartu feogfir li ma kaddemtu ve ma akkartu bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhim ve sellemden e, duyduğumuz, öğrendiğimiz hadis-i şeriflerle sabit dualardandır Burada daha önce böyle yeni modern konulara, modern çağın getirdiği konulara geçmeden önce daha önce de vurguladığımız bir husus özellikle tevkid etmem gerekiyor. Şimdi dedik ki Müslüman kadın aybaşı halinde nifas halinde istese de oruç tutamaz. Ama e, oruç tutmuyor. Bugün oruç tutmamaya zaten mümkün değil tutmamaya kararlı. Övlende kadının aybaşı temizlendi. Veya nifastan temizlendi. Daha iftara beş saat var. Yemek yemeyecek. Çünkü o oruçlu değil ama Ramazan'ın azameti devam ediyor. Ramazan'a saygı gerekiyor. Aynı şekilde oruç tutuyordu Müslüman. Biraz önce saydığımız orucu bozan şeylerden birini yaptı. Ve orucu bozuldu. Saat 11'de orucu bozacak bir iş yaptı Müslüman. Kaza gerekecek, kefaret gerekecek. O ayrı bir konu. İftara 5 saat daha var. O da yemek yemeyecek daha oruçlu değil ama Ramazan-ı Şerif'in azameti devam ediyor. Hiçbir şekilde oruca gerek bunu tekrar özetliyorum. Müslüman Ramazan-ı Şerif'te aybaşı ve lohusalık halinden dolayı orucunu tutmuyordu. Ama kanaması bitti, temizlendi, yıkandı. İftara daha 5 saat var, 3 saat var, 20 dakika var. Yemek yemeyecek oruçlu değil yemek yemeyecek. Aynı şekilde kaza ile orucunu bozdu ya da bilerek orucunu bozdu. Eyvah ne yaptım dedi. O da iftara kadar bekleyecek. Oruçluymuş gibi ama orucunu kaza edecek. Orucunu kaza edecek. Oruçluymuş gibi orucunu tutmaya devam edecek. Neden? Çünkü evet ona oruç farz değil. Ama orucu tutmanın Ramazan'dan dolayı kaynaklanması onun Ramazan'a saygısının devamını gerektiriyor. Mesele bu. Belki zor gerçekleşir bir örnek de. Ee, aynı şekilde çocuk akil bali oldu. Yani Ramazan günü öğle vaktinde çocuk ihtilam oldu. Anladık ki bu çocuk artık adam. Heh, bu da ne yapacak? Akşama kadar yemek yemeyecek. Tıpkı ay başı kanaması biten e, kadın gibi. Bundan sonraki derslerimizde de inşallah e, bu çağın bilhassa tıp e, taki gelişmelerinden teknolojik gelişmelerinden kaynaklanan fıkıh meselelerinden örnekler ele alacağız.